biz bunun için Türkiye'de bir dostluk vakfı kurduk. Yani Hak yol eğitimle adamlarla çalıştıracak. So that in order to fulfill that purpose we we have we have already founded a, a a a religious institution which is called Hak yol Vakfı Foundation. Oh. Sadul so, Vakf Foundation. Yeah. Yani şey dostluk kuvvetlendirmek. So in order to strengthen the friendship between The, the among the, the individuals among the nations and among the countries. Ben, İslam ülkelerine gönderiyorum tatil yapmak yapmaları için Türkiye'de tatil yapabilecekleri halde oraya gitsinler orayla alakalarımız kuvvetlensin diye why i'm sending many students to different countries to make contact with the brothers living there although they can they could have education in our country hatta biraz özel bir şey alakalı sağlam temeller oturması için dış ülkelerden evlenme yapmalarını da hiç tavsiye ediyoruz ya he said that it is there is a special case that uh, he also advised the students who are going to different countries to get married there to to make a better contact with the people. <laughs> <laughs> so he saying that the, the kafir, non-believers is the one body, kafir and non-believers is the one body and the muslim is the one body, <laughs> one ümmet, and, and they are and their brothers in Islam. Böylece her yönden yardımlaşma sağlam tabii temelleri oturacak. Çünkü birbirini tanıyacaklar Müslümanlar. For this reason we have to base our relation uh, on a on a, on a uh, substantial ground. Evet. Ee, biz tabii e, bir takım önemli eee müesseselerin de mutlaka Müslümanların elinde olmasını İstiyoruz. Bu önemli müesseselerden birisi basın yayındır, birisi de tahsil müesseselerdir. We also want some institution, uh, institutions in the hands of the Muslims, such as the educational the institution and the, the publishing, the, the mass media. Onun, onun için e, radyo, televizyon, efendim ve diğer çalışmaları yapıyoruz. Onun için birçok kolej açıyoruz Türkiye'de. That is why we are setting up the, some publishing houses and we are publishing different magazines and we are setting up the schools. E, bir sonuncu şey de e, Müslüman ülkelerin birisinde eğer herhangi bir şekilde bir problem, bir zulüm. Müslümanlara karşı bir baskı olursa, öteki ülkelerde onu koyacak bir mekanizmanın geliştirilmesi lazım, geldiğine inanıyoruz 21. yüzyılda. The last thing he said, which should be implemented in the 20 in the, in the 21st century, is that if something occurs in the Muslim countries which is which is harmful to them, there and the That they, we should establish an, an, an institution or a mechanism to, to protect the, those Muslims, the, to, to those Muslim countries in which some uh, the, the unusual event occurs. Mesela diyelim halk birilerini seçti, ama o seçilenler ile bir takım güçlerin mücadelesi var. Bunları dövüşmek için bir mekanizmamız kurmak lazım. He says that in Algeria. The people elected someone, but, uh, but for other for some reason, you see, the the people who was elected was dethroned, and the, he says we have to we have to set up an institution and a mechanism to stop that uh, that sort of the political game there nasıl batılılar veya İslam düşmanları böyle İslam ülkelerinde böyle oyunları yapabilecek mekanizmalar kurmuşlarsa biz de bu mekanizmalara bir kese söz kar bir karşı mekanizma kurmalıyız. He says that the the west has already established some institutional to to prevent such activities in their countries. But we also we also have to establish such institution yani, to avoid such uh, disturbance in our in, in Muslim countries. İslam söyler mi şimdi bu? Şimdi bir İslam ülkesinde İslam düşmanları bir takım oyunlar yapmak için mekanizmalara sahipler, gizli mekanizmalara. Orada, orada iktidarla oynuyorlar, iktidarı kazananlara zorluk çıkartıyorlar. Böyle bir gizli mekanizmaları var. Efendim Keşmir'de bunu yapıyorlar, efendim Cezayir'de yapıyorlar, Çoşenistan'da, başka yerlerde yapıyorlar. Onların bu mekanizmaları gibi İslam'ı koruyacak bir karşı mekanizmayı Müslümanların kurması lazım. Çünkü İslam'ın İslam selameti, bakası buna bağlı. He opens his discussion there. What he means by the by the that mechanism, he says the the West has a secret the the, the secret mechanism which interferes with the, our the internal affairs, and the, they they interfere in our in our uh, internal affairs like in Turkey, like in uh, Chechenia, like in Algeria, uh, Sudan, such countries. So. He says we also the, the improve such institutions, such the mechanisms, such secret mechanism to to inter interfere with with their uh, internal affairs. Kendi muzu korumak. In order to protect us. Evet, e, böyle yapar. kendimizi muzu korursak, ve bu şekilde çalışırsak, ki bu çalışmaların e, hepsine, yani şöyle olarak söylediğim bu şeylerin hepsine güz. Karınca kararlılınca Türkiye ile başladık kıyasa, ki kendimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar bütün İslam ülkelerinde yapıldığı zaman, 21. yüzyıl inşallah Müslümanlar için olacak ve müsafeer Müslümanların olacak ve lakubbetiyle müftedilir. He's saying that for, for those activities, for those studies, we have already started in Turkey. But we feel that if the other countries try to do the same thing, as we as we do in our country we we feel that 21st century will be the century of the muslims <gülüyor> <gülüyor> hepsine çok çok teşekkür ederiz But I, he also thanks uh, all of you for your uh, great passion assalamualaikum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> We are running at a short time. What we'll be doing now is actually, I'd like them to be moving around rather than questions, questions. And if you have any questions, you'll be going to this mosque here, just at the back. Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi hakk'a mdir. Ve salatu ve selam ala hayr halkihi seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin icmaen. Ema ba'd. Aziz ve muhterem dinleyiciler Sünnet-i siniye -i bugünkü hayatımızda Müslümanın hayatındaki yeri ve önemi üzerinde açıklamalara geçmeden önce Sünnet kelimesini hatırlayalım. Sünnet kelimesi genel olarak Senne fiilinden çıkıyor. Sennet sünneten Arapçada bir yol tutturmak, bir adeti devam ettirmek manasına geliyor. Onun için vemen senne sünneten haseneten kim güzel bir yol tutturur, güzel bir adet ortaya çıkartırsa onun ecri sevabını devamlı olarak alır diye bir hadis-i şerif var. Aksi de var. Vemen senne sünneten seyyieten kim kötü bir Çığır açar, kötü bir yol tutturur. O çığırdan da ondan sonra başkaları yürürse o yürüyenlerin vebali de bu ilk açığına efendim yüklenir diye hadis-i şerif var. Genel manası bu. Tabi özel birkaç manası daha var. Başta gelen bu İngilizce başlıktaki anlamı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin bize dinimizde örnek olan Sözleri, fiilleri ve hatta takriri, yani karşısında bir şey yapıldığı zaman, eğer men etmemişse, müdahale edip durdurmamışsa, düzeltmemişse, yanlışlığını vurgulamamışsa, demek ki vurgulanacak bir durum yok, yanlışlık yok, yapılabilir. O da sükutu dahi bir mana ifade ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o da bizim için bir kaynak, bir delil, bir e, hükmün çıkartılması için sebep oluyor. Sözleri doğrudan doğruya anlaşılır efendim bir kaynak. Söz söylememiş olsa, bazı hareketleri yapmış olsa, o yapmış olduğu hareketler de bizim için örnek. Efendimiz oturarak su içti, Efendimiz falanca yerde haccı ifade ederken şöyle davrandı diye davranışları dahi efendim, bu işin içine giriyor. Burada e, sünnetin önemi denildiği zaman kastedilen bu peygamber efendimizin bize örnek olan bizim kendisinden istifade edeceğimiz ve kendisine uymamız gereken efendimizin sözleri, hareketleri, sükutu, takriri. Tabii bir de fıkıhta sünnet kelimesi var. E, ef'al-i mükellefin yani kulların fiillerinin e, sevap ve günah bakımından değerlerini ifade eden terminoloji sırasında farz var. Efendim ondan sonra sünnet var, vacip var. Efendim mekruh var, haram var. E onlardan birisi olarak e, şu sünnettir demek yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaptığı bir şeydir ama yani farz gibi değildir. Efendim farzdan daha e, e, edilleyişerin içinde ikinci üçüncü sırada gelen manasına. Tabi bunun dışında bizim sosyal hayatımızda başka anlamları var. Mesela Türkiye'de sünnet denilince sünnet olmak denilince çocukların bir efendim tatlı hatırası hatıra gelebiliyor. O da şeyden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin o operasyonu tıbbi operasyonu çocuklar üzerinde tavsiye etmesinden ve Hadisi ee, hadis-i şerifinde 10 şey fıtrattandır. Bunları efendim yapmak lazımdır diye işaret buyurmasından ee, bu on şeyin içinde efendim işte e, koltuk altı efendim kıllarının izale edilmesi, tırnakların kesilmesi vesaire arasında bir de efendim, sünnet e, edilmek. Ona Arapça'da sünnet demiyorlar tabii. Hıtan <gülüyor> diyorlar. Hıtan, <gülüyor> ihtitan yani fiili iftihal babından o e, Türkçe'de sünnet diye yerleştirilmiş. Çünkü büyüklerimiz e, bir takım fiilleri e, sevdirmek istemişler ve anlamının e, yapılışındaki niyetin ne olduğunu öne çıkartmak istemişler. O isimle isimlendirmişler. Sünnetin tehemmiyeti çok büyüktür dinimizde ve bu hiç şek ve şüfe kabul etmez, münakaşa götürmez bir açıklıkla ortadadır. Pek çok ayeti kerime var. Her bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiva etmemizi, uymamızı bize efendim kuvvetli bir şekilde emrediyor. Onlardan birkaç tanesini numune olmak üzere zikretmek isterim. çok açık kısa bir ifadeyle mesela atii'u llaha ve atii'u r-resul Allah'a itaat ediniz ve onun gönderdiği peygamberi olan elçisi olan Resulullah'a itaat ediniz. Ee, sonra ve ma ken elime minu verameminetin iza kadallahu ve resuluhu emren en yekun lahum min emrihim. Allah ve Resulü bir mümin veya bir bir mümin erkeğe veya bir mümin hanıma bir hükmü hükmettiği zaman şunu şöyle yap, bunu böyle yapman lazım gelir diye Allah ve Resulü hükmettiği zaman tabi Allah'ın hükmü vahiy indirmek suretiyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve efendimizin hükmü de o kişi hakkında, o olay üzerinde onun iledir, ona karar vermesiyledir. Bir mümin veya bir mümin erkek veya hanım için böyle kendisi hakkında bir hüküm Allah ve Resulullah tarafından açıkça beyan edildiği zaman artık kendisinin bir seçme hakkı, tercih hakkı veya yapıp yapmama durumu bahis konusu olamaz. Yani ne olacak? O işi Resulullah'ın emrettiği şekilde yapması lazımdır. Yapmadığı takdirde günahkar olur. Bu sadece Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz hakkında bir e, özel bir durum değildir. E, Buyruluyor ki Vema ersel namirasurlin illa li yuta'a bi iznillah. Biz hiçbir peygamberi başka bir maksatla göndermedik. Ancak itaat edilsinler diye gönderdik. Yani peygamberler boşuna gönderilmiş Efendim e, böyle sözüne hükmüne, emrine itibar edilmeyen kimseler değildir. Peygamberler itaat edilsin diye gönderilmiş kişilerdir. Bütün peygamberler böyledir. Bütün peygamberler hangi ümmete gelmişse, hangi insanların peygamberiyse, onların ona itaat etmesi kanuni ilahidir. Allah'ın emri böyledir. Fela ve Rabbike. لَا <mbell> يُؤْمِنُونَ hatta يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمَا Hayır, iş sizin sandığınız gibi değil, diye başlıyor ayet-i Sizin zihninizde tasavvur ettiğiniz gibi değil, iş düşündüğünüz gibi değil. İnsanlar yani o mü'minim diyen kimseler, iman ettik deyip e, Resulullah'ın etrafında toplanan insanlar, gerçekten iman etmiş olmazlar layyunune hatta yahkimuke hatta yahkimuke fima şicere beynehum ey resulüm seni aralarındaki ihtilaflı konularda hakem kabul etmedikçe yani Resulullah'a gidelim ne derse amen ne kabul edelim demedikçe böyle bir teslimiyet içinde olmadıkça sonra sünbelayecü enfusyum fi enfusim senin verdiğin hükümde de içlerinde bir eziklik bir kabul etmeme duygusu, bir e, hoşnutsuzluk da olmamak şartıyla. Böyle e, bir teslimiyetle teslim olmadıkça, gerçek bir mü'min olmuş olmazlar deniliyor bu ayet-i kerimede. Demek ki Resulullah ne derse, hem e, kabul edecekler, hem de içlerinde bir itiraz duygusu bile tahakkuk etmeyecek. Tamam. Madem Resulullah böyle emretmiş, öyle olsun diyecekler, seve seve aleyhlerine de olsa lehlere veya aletlerine de olsa böyle yapacaklar. Bunun mükafatı nedir? Ve men yut'u illaha ve resule fe ulayke mallazina an Allahu aleyhim minen nebiyyine ve siddiqine ve ve salihin Kim Allah'a itaat ederse, yut'a illah ve resul, Resulullah'a itaat ederse. Fe işte bu itaat eden kimseler, o itaat eden kimseler iyi bir e, e, kimsedir bunlar mahallezine enem Allahu aleyhim kendilerine Allah'ın lütfettiği ikram ettiği ihsan eylediği kimselerin yanında olacaklardır bu Allah'a ve Resulullah'a itaat eden kimseler. Allah'ın e, inam ettiği kimseleri de sıralıyor ayet-i kerime. Minen nebiyyine ve siddiqine ve şühada'i ve salihin min el-beyaniye ile, beyan edici min, mim ile bu Allah'ın inam ettiği kimseler kimlerdir, onları da sayıyor. Peygamberler, Sıddıklar, Şehitler ve Salihler. Yani Allah'a ve Resulullah'a itaat eden kimseler, Peygamberlerle beraber olacak, Sıddıklarla beraber olacak, Şehitlerle, Salihlerle beraber olacaklar. Mükafatı bu kadar yüksek olacak. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz diğer insanlar pozisyonunda, durumunda, fıtratında ve e, ahlakında değildir. Revaytaniku anil heva inhuve illa vahyin yuha. Resulullah hevay-i nefsinden boşuna konuşan bir insan değildir. Konuşmaları boş sözler olamaz. Hani canım beşerdir filan dersiniz. Hayır öyle değil. Resulullah boşuna konuşmaz. Konuştukları Allah'ın kendisine vahyidir. Vahyi ikiye ayırır İslam alimleri. Birisi vahyi, metluv yani tilavet edilmiş olan vahiy, Kur'an-ı Kerim Vahiyi gayri metlu yani böyle e, tilavet edilmemiş tilavet olunmamış olan vahiy. O da Peygamber Efendimiz'in Kalbi şerifine Allah tarafından ilham edilmiş olan manaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi cümleleriyle insanlara anlatması. Bu da e, yani sünnet-i seniyye-i nebeviye, Peygamber Efendimiz'in sözleri. O da boş değildir ve sebepsiz değildir. E, ve e, Resulullah hakkında ayet-i kerime, başka bir ayet-i kerime de veler bu, ki وَلَلْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ Eğer Resulullah yapmaz ya, Hani eğer sizin tasavvur ettiğiniz gibi veya bir ihtimal olarak bir efendim muhal durum olarak Allah'a Allah'ın söylemediği bazı sözleri istade eden bir kimse olsaydı onun Allah söyledi diyerek kendisinin böyle uydurduğu birtakım sözler söylemesi durumu bahis konusu olsaydı ile Ahazdanu bil yemeyin onu tutardı küsümmelekat namin hürvetin şah damarını parçalardık. Yani ciğerini sökerdik, kalbini parça parça ederdik. Yani mahvederdik, kahrederdik. Böyle bir şey yaptırmazdık deniliyor. Allahu Teala Hazretleri onu efendim e, emirlerini Allah'ın e, buyruklarını kullarına, Allah'ın buyruklarını kullarına ilesin diye böyle bir e, güzel ahlakla ve ciddiyetle efendim seçip göndermiş, görevlendirmiş olduğunu bunlardan anlıyoruz. Tabii Allah'ın böyle Peygamber Efendimizi bu tarzda bu çerçeve içinde göndermesi ve o Resulün aleyhine illa rahmetelil alemin alemlere bir rahmettir. Buradaki rahmetin manası da bizim Türkiye'deki anlam değildir. Merhamet manasındadır. Allah Teala Hazretleri kullarına acıdığı için merhametinden peygamber efendimizi göndermiştir. Çünkü kullar eğer peygamber gelmemiş insanlar olsalardı, Allah'ın rızasına uygun hareket edemeyeceklerdi. Edemeyince Allah'ın gazabına uğrayıp ahiretler, ahirette cezaya uğrayacaklardı. Cehenneme düşeceklerdi. Allah kullarına e, acıdığından, merhamet ettiğinden peygamber gönderiyor. Onlara rızasının yollarını peygamber vasıtasıyla öğretiyor. Bazıları eski ümmetlerden bazıları... Resulullah Efendimiz'in peygamberliğine direnmişler. Efendim, biz Allah'ın sevgili kullarıyız, Allah'ı seven kullarız. Onun yolundayız. Bizim yolumuz, kendi yolumuz. Bize yeter gibi bir tavır takılmışlardır Yahudilerden, gayrimüslimlerden. Onlar hakkında ayet-i kerime inmiştir. Cevap olarak Allah tarafından buyurulmuştur ki, قُلْ اِنْكُنْتُمْ تُحِبُّونَ Allah Ey Resulüm! Sen o adamlara, heriflere söyle. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, fettebi يُحْبِبْتُمُ اللّٰهِ لَيَغْفِرْ لَكُمْ زُلُوبَكُمْ Bana tabi olun da Allah sizi o zaman sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın buyurmuştur. Demek ki Resulullah'a ittiba, Allah'ın kulu sevme vesilesidir. Bunlar bu konudaki ayet-i kerimeler. Bu kadar ayet sıralama lüzum yoktur. Bir ayet-i kerime ve veya hutta bir ayet-i kerimedeki bir işaret bir mümin için kafidir. Yani emrin müteddit olması da gerekmez. Bir emir dahi yeter fakat emrin çok olması efendim işin ehemmiyetinin daha büyük olduğunda gösteriyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e her yönden uymamız gerektiğini, hükmüne rıza göstermemiz gerektiğini, ona itiraz duygusu içinde olmamamız gerektiğini çok net olarak efendim yol olarak göstermiştir, böyle yapmamızı bizden istemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisi Allah'ın kendisine bildir ey Resulüm dediği şeyleri bildirirdi. Mesela diyor ki en seyidül arabi. Ben Arap'ın efendisiyim velâ fakre. Eley Seyyidü veli Adem ben Adem ben Adem oğlunun efendisiyim velâ fakre. Övünmek yoktur. Eee övünmek maksadıyla söylemiyorum. Allah emrettiği için söylüyorum. Mekânım budur manasına. Eee şey, <gülüyor> Ve luzi nefsi bi yedihi la yu'minu ahadukum hatta yekuna ahabb ileyhi min validihi ve velidihi ve nasi ecmain. Sahih hadis-i şeriftir. Bu halden Müslim'den Canım, elinde olan Allah'a yemin olsun ki, yani isterse benim canımı alır, isterse beni yaşatır, isterse öldürür. İşte şu canımın e, elinde olduğu Allah'a yemin olsun ki, sizden biriniz gerçek mümin olmuş olamaz. Ben onun yanında, babasından da, evladından da, sevilebilecek bütün daha insanlardan da daha sevgili duruma gelmedikçe, yani Resulullah'a insan babasından da, anasından da, evladından da, sevebildiği diğer kimselerden, hayat arkadaşı, eşinden vesaireden, dostundan da daha fazla sevecek. Öyle olmadığı zaman, gerçek mü'min olamaz, hakiki imana kavuşmuş bir insan olamaz diye Şeyde Buhari, Müslim ve Neseyde mevcut olan bir hadis-i şerifte çok net olarak bu bizim meselelerimiz özetleniyor. Ebu Hüreyre radıyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve buyurdu ki "Men eta ani sakat eta Allah." Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Fark yok. Yani kim bana itaat ederse Allah'a itaat, Allah itaat etmiş olur. Ve men asani kim bana isyan ederse asi olursa karşı gelirse fakat asallah Allah'a karşı gelmiş olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itiraz Efendim, karşı gelmek, asi olmak bahis konusu değildir. Mutlak bir itaatle itaat etmek, müminin tam mümin olmasının şartıdır. Bu, tabi Resulullah'ın sözüne çok dikkat etmeyi icap ettiriyor. Hareketlerine çok dikkat etmeyi icap ettiriyor. Her şeyi ona uydurmak gerektiğini gösteriyor yaşamdaki bütün davranışları, ona uydurmak gerektiğini gösteriyor. Bunun zıttına <gülüyor> bid'at derler. Yani bir insan Resulullah'ın çizdiği çerçeve içinde gösterdiği cadde-i kübrada yürümeyip de başka bir yol tutturursa ve bu tutturduğu yol din namına olursa. Yani zaten tutturduğu yol dinden gayrı bir yol olursa, Resulullah'ın yolundan gayrı bir yol tutturmuş yani inanmıyor, tamam o kafir. Ama dini bir şey yapıyorum, ibadet yapıyorum, sevap kazanacağım, Allah'ın rızasını kazanacağım zannıyla Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi, söylemediği bir şeyi efendim, düşünür, inanır, yapar ve ortaya koyarsa onun bu yaptığına bidat deniliyor kısaca efendim. Bidat sahibi, bidatı ortaya çıkartan kimse efendim çok ağır bir şekilde itham ediliyor. Hadis-i Şeriflerde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki iyi akım ve sakın dinde uydurma şeyler çıkartmayın kendi aklınızdan fikrinizden efendim mantığınızdan bir şeyler çıkartmayın. Efendim, feinle külle bir atın dalale çünkü her bidat sapıklıktır. Ve ve kullu dalaletin tasiru ilenler, her sapıklık da sonunda insan kendisi cehenneme gider, sahibini de cehenneme götürür. Binaenaleyh dinde kendi bildiğine bir şey çıkartmaması lazım. Efendimizin çizdiği çizgide yürümesi lazım geliyor. Sonra İnne Allah ela yakbelülü sahibi bidatın, samen ve la salaten ve la sadakaten ve la haccen ve la umreten ve la cihaden ve la sarfan ve la adlen hatta yahruje minel İslam kema yahruju şairetu minel ajin. Bu Deydem'inin hüseyfeden ve İbn Majen'in in aynı raviden rivayet ettiği bir hadis şeriftir Allah Teala Hazretleri bidat sahibinin yani Sünnete uymayan kendi bildiğine bir takım şeyler ortaya koyan kimsenin efendim, e, kimseden bir savun, salmen bir savun. oruç kabul bir, bir, herhangi bir orucunu kabul etmez veya sadakaten sadakasını kabul etmez veya haccen hacci kabul etmez veya umreten ümreyi kabul etmez veya cihaden halbuki bakın cihad yani büyük bir fedakarlıktır Allah yolunda efendim, sadekasını, hacını, namazını, efendim hacını, ömrésini, cihadını kabul etmiyor ve sarfan, ve laatla yani hiçbir şeyini kabul etmiyor ve o kişi İslam'dan çıkar böyle kılın hamurun içinden serlik çıktı gibi İslamla ilgisi olmayacak bir şekilde çıkar gider buyuruyor. Demek ki e, bu da aksila hareket edenlerin yani bidat ehlinin sünnete uymayan efendim kimselerin e, tehlikesini bildiriyor. İslam alimleri bu ayetlerden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu hadis-i şeriflerinden e, gereken e, tavrı öğrenmişlerdir, anlamışlardır. Sahabe-i kiramdan itibaren Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize yetişmiş, onu görmüş, onun çevresinde bulunmuş Müslümanlardan itibaren efendim Resulullah'ın hayatını çok dikkatle takip etmişlerdir alimler. Ve çok ilmi metotlarla tespitlerini, müsaidelerini, gördüklerini, duyduklarını efendim e, tespit etmişlerdir, kaleme geçirmişlerdir. Ve Resulullah'ın hayatını, sözlerini son derece mükemmel ve teferruatlı bir şekilde efendim, bize intikal ettirmişlerdir. Onların bu hususta, bu işi sağlam yapmak hususunda İlim aleminde ortaya koydukları kendilerine mahsus usuller vardır. Bir kere hadisin e, senedi vardır yani bir hadisin kendisi vardır metni vardır text vardır bir de o textin o metnin o rivayetin o efendim e, hükmün kimin kanalından duyulup geldiğini bildiren ön efendim şey vardır senet denir veya isnad zinciri denilir. Hangi sahabe duymuş, kime söylemiş, o kime söylemiş, o kime söylemiş. Buhari'ye gelinceye kadar kimin kulağından, dilinden geçerek, aklından geçerek gelmiş. Bunlar tespit edilmiştir. Ee, sonradan mesela Buhari hakkında şey yapabiliriz. Ee, Buhari'nin bir senet zinciri var. Ben bu hadisi şuradan duydum. O Hennam İbni Münebbihten duydu, o falancadan duydu, o filancadan duydu diye. Aradaki Şahısların eserleri ortada yokken, bazı kimseler itiraz etmişlerdir. Yani Buhari bunları belki doğru tespit etmedi gibi. Fakat sonradan bulunan metinler, hem Hemmami İbn-i Münebbih'in sahifesi gibi böyle, bulunan tamamlayıcı metinlerle Buhari'nin gerçekten dediği gibi çok sıhhatli bir şekilde bu metinleri tespit ettiği ispatlanmıştır. Onlar e, gerçekten e, şahısları naklederek, e, tenkit ederek, Efendim, cerh ve tadil kitapları yazarak mesela bir insan iyi bir insan olabilir ama ahir ömründe hafızası zayıflar hadisleri karıştırır. Onu dahi yazmışlardır. Bu biraz e, hafızası ömrünün sonuna doğru zayıflamıştır. Bazı şeyleri birbirine karıştırabilir gibi böyle e, teferruatıyla yazmışlardır. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şahsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hayatının detayıyla, ile tespit edilmek nasip olmamıştır. Yani dünya tarihinde şu güne gelinceye kadar hiçbir beşere nasip olmamış bir genişlikle Resulullah Efendimizin hayatı tespit edilmiştir. Bu kadar detaylı gece ne yaptı, gündüz ne yaptı, evlendiği zaman ne yaptı, hanımıyla ne konuştu? Yemeği nasıl yedi, Afedersiniz, elini nasıl yıkadı, yüz numaraya nasıl gitti, nasıl geldi, bu kadar detaylı hiçbir beşerin hayatı tespit edilmemiştir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasip olmuş bir efendim, mazhariyettir. Tabii bizim için de çok şayanı şükran bir durumdur. Çünkü dinimizin safa sağlam bir kaynaktan, çok güzel bir e, metotla efendim bize kadar malzemesi nakledilmiş oluyor. Bu malzemeyi toplayan insanlar, ashabı hadis, e, İslam alimleri arasında çok müstesna mevkiye sahiplerdir. Hatta onlar hakkında şerefi, ashab hadis filan gibi böyle özel kitaplar yazılmıştır. Hadis toplayan, hadis alimlerinin şerefinin, sevabının ne kadar çok olduğunu anlatan eserler yazılmıştır, neşredilmiştir. Efendim, bir alim bir tek hadisi şerefi duyacağım diye bir tek hadis-i şerifi dinleyeceğim diye bir ülkeyi ziyarete gitmiştir. Tabi uçakla değil. Yani o zamanın imkanlarıyla yaya bin bir meşakkatle ama o meşakkatin sevabını Allah'tan bekleyerek, toza toprağa bulanarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifini biliyormuş falanca şahıs diye Horasan'dan Kahire'ye gitmiştir. Irak'a gitmiştir. O kadar şey yapmışlardır. Maliki mezhebinin imamı İmam Malik ibn Enes rahmetullah aleyh, aynı zamanda fakih diye müfti idi efendim. Herkesin kendisini her yönden ziyaret ettiği renkli bir şahsiyeti vardı, büyük bir kişiydi. Efendim zamanın sultanlarıyla sultanların kendisine itibar ettiği kimseydi. Kapısını birisi çaldığı zaman sorardı, rivayet edildiğine göre. Hoş geldiniz, ne yapmak istiyorsunuz, yani niçin geldiniz, maksadınız, arzunuz nedir? Ehem ben bir fıkıh meselesi sormak istiyorum. Başımdan bir olay geçti de bu hususta fetva istiyorum gibi bir şey olursa söyle evladım derdi. Soruyu alır, cevabı verirdi. Ama aynı zamanda kendisi hadis alimiydi hadis rivayet ederdi. Esneder hadis diyorlar buna. Yani hadis isnat et, ederdi manasına. Hadis ravisiydi Kendisi hadis toplamış, kendisi hadis rivayet ediyor başka tarafa. Nakledici, ravi yani. Ey imam biz senden hadis dinlemeye, hadis rivayet etmeye, rivayeti almaya geldik dedikleri zaman içeri buyurun derdi. İmam Malik, içeri buyurun derdi. Adamlar içeri girerlerdi. Odaya Arapların mizahüre en güzel ikramı şeydir, buhurdandır, en pahalı buhurdanları yakıp götürürdü. Şimdi bilmiyorum hacca gidenler gördüler mi Ramazan'da filan e, gidenler şeye, Suudi Arabistan'a böyle en ön sıralarda oturan, en zengin böyle itibarlı, alim bilmem, e, yüksek şahsiyetlere getirirler buhurdanları. Onlar böyle koklarlar filan bir şeyleri vardır böyle, onu böyle Haşörtülerin de böyle şey yaparak içlerine falan çekmeleri, nefes almaları, kendilerine mahsus bir şey. Kabe'nin etrafını böyle buhurdanla tavaf ederler. Yani millet biraz güzel kokuyla tavafı yapmış olsun diye. da buhurdan yaktırırdı. E, buhur yaktırıldı daha doğrusu. Buhurdan şey diyor yani buhurun yakıldığı şey demektir. Buhur yaktırırdı, güzel koku yaktırıldı. Kendisi içeride gusül abdesti alırdı gusül abdesti alırdı içeride. Boy abdesti alırdı. Zaten abdestli e, mübarek saat ama zaten temiz ama hadis rivayet edeceğim diye gusül abdesti alırdı. Sırf hadis rivayet etmeye duyduğu hürmetten, saygıdan dolayı en güzel elbisesini, bayramlık cici elbisesini giyerdi. En güzel sarığını sarardı. Salona en güzel rahleyi kurdururdu. Üstüne en pahalı, en güzel örtüyü örttürürdü. Geçerdi oraya ve karşı tarafı da gayet ciddiyetle böyle oturturdu karşısına. Ben falanca'dan işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimiz şöyle buyurdu diye tane tane, harf harf böyle efendim okurdu. Onlar da şey yapardı. Yazarlardı. Aldıklarını kontrol ederdi. Doğru alıp almadığını. Ondan sonra icazet verirdi onlara. Tamam siz benden bu hadisi rivayet edebilirsiniz diye. Hadis alimlerinin metodu budur. Şeyi toplamaları bu tarzı olmuştur birisine anlatırlar. Bu da önemli bu konuda. Bir hadis rivayet eden şahıs var diyorlar. Kalkıp gidiyor talebeleriyle. Hadis toplayan bir başka alim. İsmini şu anda söyleyemeyeceğim. O şahsın beldesine geliyorlar. Şehrine geliyorlar. O adamı buluyorlar. Tarlada eline şey almış, ot almış. Atına geh geh geh, geh diyor. Otu gösteriyor. Atı da otu yiyeceğim diye yanına gelince dizgininden tutuyor, otu vermiyor. Atı yakalamak için bir oyun yapmış yani, otu göstermiş fakat e, otu yedirmemiş ata. O talebeleriyle ondan hadis yazmaya gelen şahıs diyor ki, bu adamdan alam alamayız çünkü bu atını aldattı, kendisinde güvenilirlik vasfında şaibe var. Hatını aldattı, binaenaleyh bundan hadis yazamayız diyor, geri dönüyor, hadis almıyor. O kadar ciddiyetle çalışmışlardır, bu onu gösteriyor. Onun için e, Peygamber Efendimiz hakkında binlerce e, hadis kitabı vardır, Efendim, milyonlarca hadis şerif vardır. Çünkü herkes gözünü dört açmış ve pür dikkat Resulullah Efendimiz'i dinlemiş ve bunu rivayet etmeye güzel bir şekilde rivayet etmeye çalışmıştır. Yüzlerce ciltlik hadis koleksiyonlarına sahibiz efendim. Kelime kelime hadis-i şeriflerin bulunması için efendim kolaylık sağlayan e, kitaplar hazırlanmıştır. el Elmucemul Müfheres ni'el Fazil li'l Hadisine Nebavi Konkordans konkordans Devlet gibi eserler şey yapılmıştır. Efendim ve e, Karşılaştığımız bugünkü meseleler içinde dahi, yeni eski, hiçbir mesele yoktur ki, hadis-i şerifleri tam bilirseniz, tam okumuşsanız, onun bir cevabı olmasın. Karşılaştığınız bir sosyal mesele, bir ihtilaf, bir fitne, bir efendim, sivri fikir, aykırı fikir, yani onun hakkında bir bilgi olmasın. Mümkün değil. O kadar zengin bir muhtevaya sahiptir hadis-i şerif dünyası, alemi Tabii bu çalışmalar ve hadis-i şeriflerin böyle toplanmış olmasının neye e, yol açmıştır? Kur'an-ı Kerim'in en iyi şekilde anlaşılmasına yol açmıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim Resulullah'a inmiştir ve Kur'an-ı Kerim'in ahkamını yaşamayı ilk önce Resulullah Efendimiz kendi üzerinde denemiştir veya yaşanmasını sağlamak için açıklamaları Resulullah Efendimiz yapmıştır. Binaenaleyh eğer hadis-i şerifler olmasaydı yani biz zekatı nereden ne kadar vereceğimizi katiyen bilemezdik. Namazı nasıl kılacağımızı katiyen tayin edemezdik. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın diyor, zekat verin diyor ama detay hadis-i şeriftedir. Binaenelik Kur'an-ı Kerim'in en iyi anlaşılmasını ve hayata en güzel tarzda uygulanmasını sağlamıştır. Bu güzel gayretler Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi hadis-i şerifleri. Onun için dinimizin en önde gelen kaynağı Kur'an-ı Kerim'den sonra diyelim, edeben, hatta Kur'an-ı Kerim'i de açıkladığı için birinci de diyebiliriz aslında. En önde gelen kaynağı, sünnet-i seniyye -i nebeviyedir. Çeşitli milletlere mensup olan İslam ümmetini, yani çeşitli milletler, çeşitli kültürler demektir. Çeşitli görgüler, bilgiler, adetler, örfler demektir. Çeşitli kafalar demektir. Efendim, bu İslam ümmetinde bir kültür birliği meydana getirmiştir. Hadis-i şerifler davranış birliği sağlamıştır. Milletleri ümmet olarak kaynaştırmıştır ve e, onları bidatlara sapmaktan korumuştur. Degenerasyondan veya başka yabancı kültürlerin içinde entegrasyon dediğimiz, efendim, onlara uymaktan, erimekten, bozulmaktan korumuştur. Onun için bir Pakistanlıyla, bir Sudanlıyla, bir Mısırlıyla, bir Cezayirli'yle, bir efendim Balkanlardaki bir Müslüman, hadisi iyi bilen bir insanla çok rahat, e, her yönden uyuşabilir, anlaşabilirsiniz. Çünkü kültür birliği meydana gelmiştir. Hadis şeriflerden doğan bir beraberlik, zevk birliği, davranış birliği, efendim yaşam şekli birliği meydana gelmiştir. Tabii İslam dinini, eski dinlerin başına geldiği gibi bozulmalardan, tahrifattan, tahhirattan korumuştur. Hadis-i şeriflerin bu kadar kuvvetli bir şekilde efendim, korunması, İslam dininin e, tahrifata uğramasını engellemiştir, tahrifattan korumuştur, e, muhafaza etmiştir dini. Bunun önemini anlamak için, bakın e, zamanları mukayese edelim. Peygamber Sallallahu Aleyhi Sellem Efendimizle bizim şu asrımız arasında 14 asır geçmiştir. Ama Hazreti İsa'dan daha bir asır geçmeden Hristiyanlık dejenleri olmuştur ve Hazreti İsa'nın asla razı olmayacağı akideler çıkmıştır Hristiyanların arasında. Hazreti İsa hiçbir şekilde ben Allah'ın oğluyum dememiştir. Allah'ı bırakıp da, efendim, bana ibadet edin dememiştir. Efendim, bunların hepsi sonradan, yani Hz. İsa'ya rağmen, Hz. İsa'nın rızasına aykırı olarak ortaya çıkmıştır. Çok kısa bir zamanda. Öteki dinlerde de dejenerasyon vardır. Bizim rahmetli Hikmet Tanyu, dinler tarihi profesörü, e, Zertişt'ün bile aslında bir peygamber olduğunu söylerdi. Ama aslında bir peygamber iken, Zerdüştülik ateşperestliğe dönmüştür. Buda'nın Hamidullah Bey bir peygamber olduğunu söylerdi. Efendim Budizm ondan sonra putperestliğe dönmüştür. Bizim dilimizdeki put kelimesi Buda kelimesiyle ilgilidir. Biz put diyoruz yani o Buda kelimesinden çıkıyor. Yani cins ismi olmuştur, özel isim dönmüştür bizim dilimizde sanemin, sanamin yani efendim fetişin efendim Allah'tan gayri bir objenin efendim tapınılan objenin adı haline gelmiştir. Demek ki dinlerde dejenarasyon oluyor, bozulma oluyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim kıssalarından Hazreti Musa'nın zamanında Yahudiler bozulmuştur. Daha sağlığında kendisi Tur Dağı'nda vahiy telakki ederken efendim Karne aşağıda hani e, ziynet eşyalarını toplayıp buzağı heykeli yapmıştır. Samiri isimli e, putperest efendim sanatkar. Fe ahrace lehum iclen ceseden lahu khivar. <gülüyor> Görme sesi yapan çıkartan bir e, altından buzağı yapmıştır. Yani o da bir sanat. Yani öyle bir hava akımı oluyor ki içeriden bir taraftan gelen hava akımı öbür taraftan hani Dümdüz neyden bir ses çıkartamıyoruz ama sanatkarlar gayet güzel şeyler makamlarda şeyleri çalabiliyorlar neyden, neye üfürüp. üfürüp. لَهُمْ اِجْلَنْ جَسَدَنْ لَهُوْ Bir buza heykeli yapmışlar böğürme sesi olan. Ama tabi sadece böğürüyor, böürmekten ne olacak kıpırdamıyor, hareketi yok, bir şey yok, faydası yok, zararı yok. Ama Hz. Musa'nın zamanında, hayli hayatında dejenerasyon olmuştur eski kültürün Mısırlılardan bulaşmış olan hastalıklarını Mısırlılar öküze taparlardı efendim daha birçok şeylere taparlardı timsah tanrıları var öküz tanrıları var efendim ölüm tanrıları köpek başı şeklinde efendim bilmem Horus isimli kartal başlı tanrıları var şimdi tayaranı Mısır Mısır hava yollarının amblemidir o put yani o, o kartal başı o Horus'un amblemidir, e, maalesef onu amdem olarak almışlardır. Bu dejenerasyon İslam'da olmamıştır. Ne sebeple olmuş, olmamıştır? Şayan şükran, elhamdülillah ki olmamış. Neden olmamıştır? Çünkü hadisçiler vardır. Çünkü sünnet-i seniyye nebeviye güzel tespit edilmiştir. Evet. E, Müslümanları değiştirmenin yolu, İslam'dan uzaklaştırmanın yolu hadisi yıkmaktan geçer seniyye ile mücadele etmekten geçer. Bunu çok iyi bildikleri için İslam düşmanları, müsünnerler, müsteşrikler de Efendim Müslümanları kandırmak için Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizin hadisi şerifine ve hadisçilerin hadis kitaplarına, rivayetlerine vesairelerine Efendim hücum etmiş ve onları Efendim karalama veya Efendim yıkma gayret etmişlerdir. Ben hatırlıyorum Kristometri isimli bir yani seçme müntehabat kitabı okuyorduk üniversitenin ilk yıllarında. Efendim Arapça kitabı. Ama Avrupalılar yazmış. Arapça öğretme kitabı. Yani netice itibariyle Arapça metinleri oradan okuyacaksınız. Arapça bilginizi geliştireceksiniz. Bir fıkra seçmiş. Diyor ki tabii hepsi yalan üzerine kurulu fıkralar hepsi Şeyce, Efendim böyle insafsızca seçilmiş ve kötülemeye art niyeti dayalı şeyler. Diyor ki bir hadis alimi bir hadis alimi bir gemide gidiyordu diyor. Efendim yanında bir Nasrani vardı, bir Yahudi vardı diyor. Nasrani'nin şarap testisinden şarabı alıp içmeye başladı. Hadis alimi şarap içmez. Ama öyle diyor. Yani e, şarap içmeye başladı diyor tesiden. Onun üzerine e, e, Yahudi demiş ki, dur, içme. Ne yapıyorsun? Bu şaraptır demiş. Hadis alimi de demiş ki, nereden belli şarap oldu? E, sahibi bunu işte şarapçı dükkanından aldı. Bunun içindeki şaraptır. Nasrani. Ha demiş. Biz hadis alimiiz. Biz hadis ilminin alimleri böyle bir ''Efendim, Yahudi'nin bir Nasrani'den yaptığı rivayete itibar etmeyiz.'' demiş. Bu tabi neyle alay ediyor? Rivayet zinciriyle alay ediyor. Yani râvilerin sıhhatini kontrol ilmi mekanizmasına çatıyor aslında, onu küçük düşürmeye çalışıyor ama haksız bir şey yapıyor. Yani siz bir rivayetin doğruluğunu kritik etmezseniz ilmi nasıl yapacaksınız? Bir rivayetin kritik edilmesi en önemli hususlardan biridir. Yani müsteşriklerin, o kadar insafsız davranmışlardır ki Peygamber Efendimizin hadis şeriflerinin hepsi efendim değildir, yanlıştır filan. Benim yanımda bir bizim fakülteden bir tarih profesörü vardı ama dini bilgisi zayıf, kendisinin de annesi mi babası mı Alevi, yani aileden de görgüsü bilgisi yok, takvası da yok, yaşamı da şey efendim. Ya canım dedi, peygamber efendimizin hadis-i şerifleri, işte bu kadar çok hadis yazılmış filan dedi. Bizim Süleyman Hayri Bolay, felsefeci, çok da zeki bir insandır. Cevapları çok güzel verir. Ee, yani dedi, e, sahih olan hadis-i şerifleri 18 tane filan diyorlar dedi. Böyle o şey profesör, tabii ki ise hadisçi değil, hadisten anlamaz, Arapça bilmez vesaire. Kendi mesleğinde bile kusurları var, ben biliyorum, Efendim, hatta söylemişim kendisine. Onun üzerine Süleyman Hayrı Bolay dedi ki yani, elini açtı şöyle, dedi, e, insaf yahu dedi, yani Peygamber Efendimiz 23 sene peygamberlik yapmış, 18 tane mi hadis söylemiş dedi yani, bu kadar geçirse, geçen sene içinde yani, 18 tane mi söz rivayet ediyor bu kadar meşhur bir insandan, peygamberliği meşhur. Efendim, zamanında şöhret kazanmış, şöhreti afaka e, yayılmış, hırkası muhafaza edilmiş. Efendim, ben pabucunu gördüm elhamdülillah, bir yere getirmişlerdi pabucu. Yani hırkayı şerif dairesine verirler mi filan diye. Kılları muhafaza edilmiş, tıraş edildiği e, olduğu zaman, kıllarını kapışırlardı sahibi i kiram hatıra olarak. Böyle her şeyi yadigar olarak, tezkâr olarak, hatıra olarak muhafaza edilen, ve hadislerinin uyulması Kur'an'la emredilen efendim bir kimsenin 18 tane bir rivayeti tespit edilir. yani 23 yıl yaşamış etrafında yüz binlerce her büyük bir haksızlık büyük bir insafsızlık nereden kaynaklanıyor İslam dininin en önemli kaynağı hadis olduğu için ona hücum müsteşriklerinin gayrimüslimlerin İslam düşmanlarının ana şeyidir. Bunu da belirtmek için bu iki şeyi fıkrayı da şey yaptım yani bu biraz aşı gibidir. Yani şimdiden aşı yapalım da siz de yani asıl hastalığa tutulmayın diye meseleyi anlatmak bakımındandır. Burada bir taktik vardır. Yani İslam ile gayrimüslimler arasındaki mücadelede en büyük hedef işin kalp noktası, hadisi şerifler olduğu için ona hücum fazla.